Açık Dergi Fasikül Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel. Merhabalar, Fasiküle hoş geldiniz. Ekran Burabüte ben. Aylık Özgü Sinema gündemin değerlendirdiğimiz fasikülde bir süredir Covid-19 pandemisinin sinema sektörü üzerindeki etkilerini takip ediyoruz. Mart ayından beri sinema sektörüde büyük ölçüde durmuş vaziyette hayatın birçok alanı gibi dijital gösterimecilasız dışında neredeyse bütün sektörün surlarını işlemez olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bir yandan da yeni normal, yeni normalleşme gibi kavramlar da hayatımıza girmiş durumda. Özellikle Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan COVID-19 normalleşme planı sonrasında gündem tamamen yeni normal tartışmalarına endekslendi diyebiliriz. Sinema sektörünü bekleyen yeni dönemin neler içerdiği de aynı şekilde merak konusu. Bu normalleşme planında Mart ayından bu yana Sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri üzerinde uygulanan kapatma kararının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacağı açıklanmıştı. Yasak kalktıktan sonra bu işletmelerin uyması gereken kurallarla ilgili de bir yönlendirme bekleniyordu bir süredir. Bakanlıktan o açıklama bir türlü gelmemişti. Ta ki düne kadar dün akşam saatlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan bir genelge ile Kültür ve sanat tesislerinin kontrolü normalleşme sürecinde uyması gereken kurallar açıklandı bir liste şeklinde. Artık günlük hayatımızın bir parçası olan maske kullanımı, ateş ölçümü ve sosyal mesafe gibi kurallar zorunlu hale getirildi kültür ve sanat tesisleri için bu genelgede. Bir yandan da bunun yanı sıra biletlerin online satılması, salon kapasitelerinin 60'ının kullanılabilecek olması... Ve salonlarda bir koltuk boşluk bırakılarak oturulacak olması gibi kurallar da var genelgenin içerisinde. Tabi bu genelge çok yeni. Dün akşam yayınlandı. Ve bunun nasıl tecrübeler sunacağını da ancak yaşayarak göreceğiz gibi görünüyor. Pandemi sürecinde birçok kez yaşadığımız gibi. Dolayısıyla bunun sonuçlarını kestirmek şu anda çok mümkün değil. Bir yandan da sinema işletmelerinin kararlarının ne yönde olacağı, sinemaların bir Temmuz'da gerçekten açılıp açılmayacağı açılacaksa da salonların bu yeni önlemlere karşı ne hissettiği, nasıl baktığı gibi sorular belirsizliğini hala koruyor. Yine epeyce belirsizliğin içinde olduğumuz bir süreçteyiz ama şu bir gerçek sinema sektörü dönemsel olarak yeni bir eşeğe daha gelmiş gibi görünüyor. Bu doğrultuda biz de bu programı sinema salonlarının yeni normaline ayırmaya karar verdik. Türkiye'nin önde gelen bağımsız sinema salonlarının bir kısmına pandemi süreci nasıl geçirdiklerini, bu yeni dönemde nasıl önemler alacaklarını ve biz sinema severleri düşen sorumlulukları sorduk. Onların görüşlerini misafir edeceğiz programda. Bir de not düşelim. Az önce bahsettiğimiz kontrollü normalleşme genelgesi dün akşam yayınlandı. Ee, biz konuklarımızdan görüşlerini aldığımızda henüz bu genelge ortada yoktu. Ee, dolayısıyla yanıtlarını bu çerçevede vermiş oldular. Belki ileride yeni tecrübelerle bir güncelleme yapma şansımız olur onlarla da deyip programa başlıyoruz. Ee, sinema salonlarının yeni normalini değerlendireceğiz söylediğimiz gibi tasifil başlıyor. Pandemi sürecin en yoğun geçiren sinemalardan birisi Beyoğlu sinemasıydı. Beyoğlu sineması aslında uzun bir süredir sinemanın kapanma noktasına geldiği süreçte işletmeyi devralan yeni yönetimle birlikte proaktif bir örgütlülük içerisinde kendisini bir sinema salonundan daha fazlasına, bir sinema kulübüne hatta bir sinema merkezine çevirme yönünde girişimleri var. Pandemi sürecinde bu proaktif örgütlenmenin süreci uyum sağladığı ve sinemayı finansal olarak ayakta tutma hedefine odaklandığı bir yöne evrildi Beyoğlu sinemasını. Pandemi sürecinin nasıl geçtiğini ve yeni normalleşme sürecinde sinemayı nelerin beklediğini Beyoğlu Sineması'ndan Utku Ögü e sorduk. Şimdi sözü kendisine bırakıyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki biz Beyoğlu Sineması olarak 1 Temmuz tarihinde Beyoğlu Sineması'nı açmayı düşünmüyoruz. Bunun tabii ki hem maddi hem de manevi tarafları var. Ama şunu söylemek isterim ki biz Beyoğlu Sineması olarak pandemi sebebiyle kapılarını hükümet karar vermeden önce kapatan ilk Yanlış da bilmiyorsam tek sinema salonuyuz. Burada hem seyircimize hem de e, sinema yemekçilerimize hem de tabii ki kendimize ve ailelerimize karşı bir sorumluluğumuz vardı. E, sinemayı açarken de açıkçası e, bunu gözetmek istiyoruz ve e, sinema salonlarının e, insan sağlığı açısından... E, nasıl bir tehlike oluşturup oluşturmadığını, diğer sinema salonları açıldıktan sonra onları gözlemlemeyi ya da onlar da açmazsa biz kendi gözlemlerimizi kendi sinema salonumuzda yapmaya e, özen gösteriyoruz. E, tabii ki burada önemli konu e, hijyeni nasıl sağlaması gerektiği. Bu konuyla biz de hem kendi çevremizde olan e, uzmanlardan hem de e, internetten takip ettiğimiz, okuduğumuz, örnek aldığımız isimlerden faydalanmaya çalışıyoruz. E, ve Bununla ilgili olarak da tabii ki ee, bir takım çalışmalar yapıyoruz, ee, havalandırmalarımızı e, elden geçiriyoruz, bir temizlik firmasıyla anlaştık. Hem salonun düzenli olarak temizlenmesi hem de gerekli hijyen malzemelerinin e, her daim, her koşulda salonda bulunması ile ilgili olarak. Ee, bir diğer konu tabii ki e, Fongogo'da bizim açtığımız bu dönem için kampanya, Sayenizde isimli bir kampanya başlattık. Pek tabii ki bugün ben bu soruları yanıtladığımda henüz kampanyanın bitmesine 10 gün olmasına rağmen gerçekten çok büyük güzel bir ilgi görüyoruz. Gerek sektörden gerek sinema severlerden. Beyoğlu sineması daha önce birçok kez bahsettiğimiz gibi bir sinema salonu olmasının yanı sıra bir toplumsal hafıza noktası ve Türkiye'de sinemanın gelişimine, Türkiye sinema sektörünün gelişimine dair destekte. Ee, onu geliştirmekle ilgili bir misyonu olması gereken bir sinema salonu. Nasıl ki vakti zamanında Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Kubuz, Yeşim Ustaoğlu gibi sinemacılar henüz filmlerine sokacak vizyon bulamaz, e, sinema salonu bulamazken ilk filmlerini burada gösterdiyse Bugünden itibaren de bu sinema salonun aynı zamanda yeni sinemacıları yetiştirmek, onların filmlerini göstermek ve tabii ki daha genç isimlerin de belki yarın öbür gün örnek alacak ve kendi kişisel gelişimlerine fayda sağlayacak yönetmenlerini keşfedeceği bir alan olması gerekiyor bu alansın. 1989 projesi biraz bu böyle çıktı aslında ve biz bunun üzerine çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Lakin bir anda pandemi patlayınca. Bu 1989'un ilk ayağı olan sinema gazetesini yani bir e-mailing üzerinden bülten göndermeyi tercih ettik. Ee, bu bizim açıkçası şu, bugün e, Beyoğlu Sineması kapalı iken e, sinema emekçilerimizin e, masraflarını karşılayabilmek, onların maaşlarını ödeyebilmek için yaptığımız bir uygulama gibi gözükse de ki evet böyledir bunları karşılıyoruz. Lakin aslında da Beyoğlu Sineması'nın geleceği olarak görüyoruz. Dünyadaki örneklerine bakacak olursak TIF, BFI ve Almanya'daki birçok örneğinde zaten bağımsız sinema salonlarının ya da bağımsız film merkezlerinin, sinema tekrilerinin bu şekilde ayakta kaldığını görebiliyoruz. Ee, bizim amacımız burada Beyoğlu Sineması'nda hem filmler izlenebilen, istediği her bağımsız filme herhangi bir e, ticari anlamda kaygı gütmeden ya bu filmi gösterdiğimizde çok az seyirci gelirse Beyoğlu Sineması'nın e, giderlerini nasıl karşılayacağız dememek için bu sinema kulübünün e, seyirciler için de çok ee, gerçekten aylık 10 TL gibi ama bu kulüp 2000 3000 4000 rakamlara ulaştığı zaman kendi filmlerini kendi film gösterim düzenleyen kendi seminerlerini düzenleyen fuaye konuşmaları yapan Türkiye'nin dört bir yanına online mecralara mecralar aracılığıyla ulaşabilen bir sinema kulübü olduğu zaman hem Beyoğlu sinemasının geleceği bence kurtulmuş olacak. Hem de aynı zamanda e, Beyoğlu sineması aslında o film gösteren sadece bir film gösteren mekandan çıkacak. Aslında bir kültür sanat merkezi aynı zamanda ilk başta da belirttiğim gibi e, kendi sinemacılarını yetiştiren ee, ve insanların daha e, büyük keyifle buluştuğu, daha çok şey öğrendiği e, bir yere dönüşecek. Sadece Beyoğlu Sineması böyle bir yönetim olarak değil, aslında sinema sektörünü oluşturan birçok e, kişiden de, de birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Seminerleri birlikte düzenliyoruz, fikir alışverişini birlikte yapıyoruz. Ve hani Beyoğlu Sineması hepimizin diyerek böyle bir kolektif bir bilinçle aslında e, projeler hayata geçirmeye. Ee, çalışıyoruz. Sayenizde ise açıkçası bu dönem biraz e, bizim beklediğimizden çok daha zor bir dönem olmaya e, olm olmaya başladı bir anda. Çünkü Beyoğlu sinemasının aylık 15.000 TL gibi bir kira gideri var. Bunun yanı sıra 5.000 TL'ye varan bir pazaj aidatı var. Ee, yine bunların yanı sıra çok kapalı kaldığımız dönemde ilginç şekilde iki buçuk aylık elektrik faturamız 8.000 TL'ye geldi ve itiraz etmemize rağmen herhangi bir e, Olumlu dönüş alamadığımız gibi başvurunuz reddedilmiştir, herhangi bir yanlışlık yapılmamıştır gibi inanamadığımız bir cevap aldık. E, tabii ki hiçbir e, az önce de söylediğimiz gibi sinema emekçisini mağdur etmemeye bu dönemde özen gösterdik. E, ve çıktığımızda bu süreçten baktığımızda nereden baksanız, e, aylık zaten sabit 25-30 bin liralık giderimiz devam ediyormuş gibi bulduk kendimizi. Bir de bu bunun üstüne e, maalesef ki DCP makinamız bozuldu ve <gülüyor> euronun 8'lere dayandığı bir yerde e, biz 2000 euro e, masrafı olan bir şeyi bir anda aa bir dakika 2000 euro bin TL yapıyor diye bulup e, evet ya acaba biz sinemayı tekrardan açamayacak mıyız? Bu koşullarda nasıl açabileceğiz ki? diye düşünmeye başladık. Çünkü bu dönemde ödememiz gereken e, bir takım e, önceki borçlara dair verdiğimiz senetler vardı. Bu yüzden de bunu başlatmak zorunda kaldık. Keşke e, Beyoğlu Sineması bundan birkaç sene önce kurtarıldığında devam eden süreçte biz gerçekten bir şeylerin çok iyi gittiğini, yavaş yavaş e, sin Beyoğlu Sineması'nın nasıl bir yere dönüşmesi gerektiğini e, düşünüyorduk. E, bunun için buna göre çalışmalarımızı yapıyorduk ve hakikaten bu işi de biraz ekipçe de öğrenmiştik. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı da bir daha böyle bir e, proje, böyle bir destek çağrısında bulunmak zorunda kalmasaydık. Ama gelinen ortamda e, sinema salonunun yeniden açılamayacağını, açılamama itibarını fark ettiğimizde ee, biz e, maalesef ki üzülerek söylüyorum bunu gerçekten böyle bir projeyi başlatmak zorunda kaldık ee, çok teşekkür ederiz ki biz en başından beri sayenizde diyorduk gerçekten bize destek olan ve olmayan yani bu destek paylaşım olabilir, maddi yardım olabilir sadece yanımızda olduklarını söylemek olabilir bu bütün sinema severler sayesinde şu anda tekrardan en azından açabileceğimizi belki belirli riskler barındırarak e, görebiliyoruz ee, biz e, hükümete daha önceden daha doğrusu e, sinema ve kültür e, Baka, sinema bakanlığına e, sinema destekleme fonuna başvurmuştuk. E, onaylanmıştı e, fakat hani en üst bununla ilgili e, bir destekle ilgili bir geri dönüş. E, ne zaman başlayacağı, ödemeleri nasıl yapılacağı e, vesaire gibi bilgi almadık. Bunu biz de internetten takip ettik. E, Türkiye'deki birçok bağımsız sinema salonu gibi bizim de e, destekte. E, ismimiz vardı. Ama hangi filmlerin gösterilmesi karşılığında olacağı e, vesaire gibi bilgiler henüz gelmediği gibi bir sözleşme de gelmedi. O yüzden şu anda bu e, bekleyen bir süreç. E, ama bu süreç özelinde herhangi bir destek aldınız mı diye soracak oluyorsanız, bu destek, bu süreçte herhangi bir destek almadık ya da bu az önce bahsettiğim hasta çok uzun zaman önce çıkan destekle ilgili bir avans, bir önödeme ve ya da bize destek olunmasıyla ile ilgili herhangi bir geri dönüş de almadık. Bu konuda biz de açıkçası çok talepkar davranamıyoruz çünkü muhatapımızı çok fazla bilemiyoruz ya da ben en azından bu şekilde düşünüyorum. Ama diğer sinema salonları sahipleriyle de konuştuğum zaman da çok farklı bir durum içerisinde değiliz. Ee, şu an için durum bunlardan ibaret. Utköy Götürk'ten Beyoğlu Sinemasının pandemi sürecinde ürettiği projeleri ve normalleşme sürecinde alacakları önlemleri dinledik. İstanbul'un diğer yakasına geçeceğiz şimdi. Anadolu yakasının en önemli bağımsız sinema salonlarından birisine Kadıköy Sinemasına kulak vereceğiz. Sinemanın sahibi aynı zamanda 2018 yılından bu yana da işletmeciliğini üstlenen Funda Kocadağ'dan Kadıköy Sinemasının son durumunu ve Pandemi sürecini nasıl geçirdiklerini öğreneceğiz. Şimdi sözü Funda Hanım'a bırakıyoruz. Merhabalar ben bilmeyenler için çok kısa Kadıköy sinemasından bahsedeyim. İstanbul'un en son kalan orijinalliği hiç bozulmamış yapıldığı yıllarda mimarisiyle yurt dışından İtalya'dan mimari tasarım ödülü almış bir bağımsız sinema salonu kapısı sokağa açılan diye tabir ettiğimiz... Ee, tabii bu 17 Mart'ta sinemaların, tiyatroların kapanmasıyla birlikte Türkiye'deki tüm salonlar gibi e, biz de çok e, sıkıntılı bir sürece girmiş bulunuyoruz. E, bu arada devletten bir fon almadık kendimiz bir koltuk destek kampanyası yaptık. Çok ilgi gördü. Çok başarılı ve birkaç günün içinde de tamamlandı. Destek kampanyası şöyleydi. Koltuklara isim verdik. Alan kişiler ama kimisi ölmüş bir aile bireyine, kimisi bir arkadaşına hediye, kimisi kendi adına, kimisi doğmamış çocuğuna isim hakkı aldı. Kadıköy sineması açısından e, çok şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Şöyle ki bizim e, salonumuzun üstü tamamen e, terastır. Yani e, bina değildir. E, böyle olunca da havalandırmamız zaten terasın üstündedir çıkışı. Ve her zaman bu sadece bu dönemde değil havalandırma temiz hava alır dışarıdan e, ve e, temiz havayı kullanır. Bu e, onun dışında zaten pandemi öncesi e, kapanmadan önce de biz e, bir, bir, bir dön miktar önce e, salonun kapasitesini üçte bire düşürmüştük. E, yarı yarıya da olsa, üçte bir de olsa epeyce bir sayı oluyor. Çünkü çok büyük bir salon, e, çok yüksek, tavanlı yani hacim olarak da içerideki hava hacmi olarak da çok geniş bir e, onun dışında girişte işte her yerde olduğu gibi ateş ölçme, el dezenfektanı, salonun sık sık biz onu kapanmadan önceki 10 günde her gün dezenfekte etmek yoluyla yapıyorduk. Salonu, koltukları, fuayeyi, tuvaletleri. Ee, yine alınabilecek önlemler bunlar diye düşünüyorum ama normalleşme sürecinde herkes üstüne gö düşen görevi e, özenli ve dikkatli bir şekilde yaparsa bu e, açılan kurumlar olsun oraya e, ziyarete gelen kişiler olsun. Daha sağlıklı ilerleyeceğini düşünüyorum. Pandemi sürecinde gündeme gelen sinema salonlarından birisi de İzmir Karaca Sineması'ydı. İzmir Karaca Sineması İzmir'in köklü bir geçmişe sahip sembol sinemalarından birisi. Kapanacağı yönünde haberler dolaşmıştı bilhassa sosyal medyada. Bir isim hakkı anlaşmazlığı olduğu konuşulmuştu. Bu sorunlar kısa sürede çözülmüş gibi görünüyor zira Karaca Sineması da yasak kalktıktan sonra açılmaya hazırlanan sinema salonlarından birisi. Sinemadan Serdar Arslan'a Karaca Sineması'nı bekleyen yeni dönemi sorduk. Bildiğiniz gibi İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda 17 Mart 2021'den beri kapalı bulunmaktayız. 1 Temmuz itibariyle açılmayı planlıyoruz. Diğer sinemalar gibi uzun süre kapalı kalmanın verdiği bir takım endişeler bizde de oldu. Bu süreçte sevgili seyircilerimize nasıl sağlıklı gösterimler sunabiliriz, nasıl hazırlıklar yapmalıyız, bu işin finansiyonunu nasıl idare edeceği şeklinde planlamalarımız oldu. Ee, sinemamız olarak, karayi sineması olarak biz çalışmalarımıza başladık. Hazırlıklar kapsamında öncelikli olarak klima ve havalandırma sistemlerimiz standartlar doğrusunda teknik bakımdan geçirilmiştir. %100 dış havalandırma ile çalışmaktadır. Bu bağlamda klimalarımız, taze hava filtreleri değiştirilip iç ve dış ünitelerin COVID-19 virüs tedbirlerine uygun bir şekilde e, bakımının yapılması sağlanmıştır. Sosyal mesafe maske ve hijyen konusunda Sağlık Bakanlığı'ndan sağlanan uyarı afiş ve broşürler kullanılacaktır sinemamızda. Amacımız seyircilerimize güvenli bir ortamda keyifle sinema izlemelerini sağlamak. Seyircilerimizden isteğimiz İzmir'de AVM dışında kalan tek sens sinemasına gelerek film izleyerek destek olmalarıdır. Bu süreçte gişede gelen seyircilerimizin ateşleri ölçülerek ve mutlaka ile sinemaya girmeleri istenecektir. Ee, keyifli bir sezon olması dileğimizdir. Teşekkürler. Son olarak karşıya gideceğiz karşı şehir sinemasına. Kars Şehir Sineması, Türkiye'de bağımsız sinema salonları arasında özel bir yere sahip bir sinema. Kars Sinema topluluğunun etkinlikleriyle de biliyoruz Kars Şehir Sineması'nı. Kendi seyirci kitlesini oluşturmuş, sık sık düzenlediği yönetmen söyleşileriyle gündeme gelen bir sinema. Ve aynı zamanda bağımsız sinemanın bölgedeki en önemli merkezlerinden birisi yine Kars Sinema topluluğunun da katkısıyla. Onları bu süreçte neler yaşadığını Doğan Ali dinleyeceğiz. 17 Mart'tan bu yana kapatılan sinema salonları bizim gibi küçük işletmene çok büyük bir şekilde olumsuzlukla geçti. Devletimizden herhangi bir destek alamadık. 1 Temmuz itibariyle salonumuzu açmayı düşünmüyoruz. Açsak bir de önlem olarak sosyal mesafe aralığında ancak kullanabiliriz. Ve bu da maliyetleri arttırır. Zaten geçen yıldan sinema sektörüne bir kaos yaşadık. Peşine de pandemi darbesini vurdu. Yeni bir düzenleme ile ilgili sinema salonlarına destek bekliyoruz. Bu aylık fasulyenin sonuna geldik. Covid-19 pandemisine bağlı olarak getirilen sinema salonlarına yönelik kapatma kararı bir Temmuz itibariyle kalkıyor. Bu vesileyle bağımsız sinema salonlarının bu süreci nasıl geçirdiğine ve geleceğe dair düşüncelerine yer vermeye çalıştık. Ben ekran Buğrabüte. Gelecek Ay'ın son çarşambası 94.9 Açık Radyo'da Açık Dergi'de. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler. iyi akşamlar dileriz. Alt yazıdan aylık Özgür Sinema gündemi. Hazırlayanlar Ekrem Boğra ve Fırat Yüce.